Lokman Hekim Hz. Lokman, Allah'ın veli kullarından güzel konuşan, hikmet sahibi, salih bir kişiydi. Kur'an'da ondan övgüyle bahsedilmektedir. Davut Aleyhisselam zamanında yaşamıştır. Siyah renkli bir köle idi. Fakat pek güzel sözleri, geniş bilgisi ve üstün halleri vardı. Bir sohbet sırasında... Adamın biri ona şöyle demişti. Sen bir koyun çobanıyken iken, insanlar sözlerini neden önemsiyorlar? Ben gözümü harama kapadım, dilimi tuttum, az yemekle yetindim, sözümü yerine getirdim, beni ilgilendirmeyen şeylere karışmadım, sustum. Hz. Lokman'ın efendisi, bir koyun kesip, en iyi tarafından iki parçasını kendisine getirmesini istemiş. O da, kestiği koyunun dilini ve kalbini kesip getirmiş. Sonra da, bir koyun daha kesip en kötü iki parçasını atmasını istemiş. O da, kestiği koyunun dilini ve kalbini koparıp atmış. Efendisi, bu işe bir anlam vermeyip, sebebini sorunca şöyle demiş. İyi oldukları zaman dilden ve kalpten iyisi yok, kötü oldukları zaman da onlardan kötüsü yoktur. İnsanların hangisi daha âlimdir demişler. İnsanların bilgisinden yararlanıp kendi bilgisini arttırandır demiş. Ve şu hikmetli sözler. Dört yerde dört şeyi korumak, iki şeyi unutmamak, iki şeyi de unutmak gerekir. Korunacak şeyler namazda gönül, halk içinde dil, yemekte boğaz, el evinde göz. Unutulmayacak şeyler Allah'ın büyüklüğü ve ölümdür. Unutulması gerekenler de birine ettiğin iyilik ve sana yapılan kötülüktür. Hazreti Lokman bir gün Davut Aleyhisselam'a uğradığında onun demirden halkalar yapıp birbirine geçirdiğini görmüş. Bunun ne olduğunu merak edip sormak istemişse de konuşmak yerine susup sabretmiş. Biraz sonra Davut Aleyhisselam demir zırhını tamamlayıp üstüne giyince işin aslı anlaşılmış. Hazreti Davut ona dönerek. Bu elbise savaşta darbelere engeldir deyince Hazreti Lokman da sabretmek güzel şeydir. Üzüntüyü giderir. Demiş.